Kurnazlığı Evvel zaman içinde Kalbur zaman içinde Köyün birinde fakir bir Karı kocanın bir oğulları varmış Gel zaman git zaman Oğlan büyümüş Koşup oynamaya başlamış Bu arada çocuğun babası ölmüş Oğlancık akıllı mı Akıllı bir çocukmuş fakat başında hiç saç yokmuş. Herkes ona kelo olan, kaleso olan diye takılıyormuş. Kelo olan kelmiş ama akıllıymış. Attığını vurur, tuttuğunu koparırmış. Ama gönülde var, elde yokmuş. Kelo olan iş aramaya karar vermiş anasına. Güzel anam ben köy köy dolaşıp bir iş bulayım demiş. Seher vakti yola çıkmış. Akşam üzeri bir köye varmış. Ağanın kapısına gitmiş, iş istemiş. Ağanın kahyası Keloğlan'a şöyle bir bakmış. Ne iş yapabilirsin ki Keloğlan? Demiş Keloğlan. Her işi yaparım, yalnız ücretimi günlük alırım. Demiş. Kahya Keloğlan'ı bedava çalıştırmayı planlıyormuş Bak Keloğlan işçilerin yemeklerini her gün ormanın arkasındaki tarlalara götüreceksin demiş Şimdiye kadar ormana yemek götürmeyi kimse becerememiş Çünkü ormanda koca bir ayı varmış Ormandan geçenlerin yolunu keser onlar da yiyecekleri bırakır kaçarlarmış Keloğlan yemekleri almaya gitmiş Aşçı, aman kel oğlan, ormandaki koca ayıdan haberin yok mu? diye sormuş kel oğlan. Sen benim dediğimi yaparsan ben bu işi beceririm demiş. Sonra da aşçıya, bana iki çıkın yiyecek vereceksin. Birine normal yemekleri koy, diğerinin içine ne kadar acı biber varsa doldur bana ver demiş. Aşçı bir çıkına iyi yiyecekleri doldurmuş. Diğerine de acı biberle hazırladığı yiyecekleri koymuş. Keloğlan aşçının hazırladığı çıkınları takmış sopaya, çıkmış yola. Ormana ulaşmış. Keloğlan geçmesi gereken ormandaki yola gelmiş. Ağaçların arkasından homurtular duyunca, ''Tamam, koca ayı geliyor.'' demiş. Keloğlan biberli aş ve somun olan çıkını ayıya doğru atmış. Biraz ilerideki ağacın arkasına saklanmış Koca ayı yiyeceklere saldırıp yemeye başlamış Acı biberle aşı yiyince ağzı yanmış Bağıra bağıra kaçmış Keloğlan diğer yiyecekleri tarlada çalışan işçilere ulaştırmış Kahya her gün Keloğlan'ın hak ettiği çeyrek altını veriyormuş Bir sabah Keloğlan bundan sonra koyunları güdeceksin Burada 40 koyun var akşama yine sayarım Demiş. Keloğlan işin içinde bir iş var diye düşünmüş Koyunların hepsini kınalamış sonra otlatmaya götürmüş Köyde bir köse memiş varmış kahya memişe gizlice Keloğlanın otlattığı koyunlardan üç dört tane çal ağla kapat demiş Köse memiş Keloğlanın koyunları otlattığı yere gelmiş Ona görünmeden beş koyunu birer birer yakalayıp bayırın arkasına götürmüş Kel olan olanları gözücüyle görmüş ama ses çıkarmamış. Akşam kel olan koyunları saymış, 35 koyun. Kösememiş, 5 koyun çalmış diye gülmüş. Köye gelince kahya, kel olan koyunları sayalım demiş. Koyunları saymışlar, 5 tanesi eksik çıkınca kahya kel olana, bir koyun bir altın, 5 altın boşlusun. Ya koyunları bul ya borcunu öde. Demiş Keloğlan Ben onların yerini biliyorum Demiş A, Kahya ve Keloğlan Kösememiş'in ağılına gitmişler Keloğlan kınalı koyunları ayırıp İşte kaybolan koyunların Beşi de burada Demiş A öfkelenmiş Kösememiş'i işten kovmuş Bir daha buralarda gözükme Hırsızları hiç sevmem Demiş bir öyle vakti kahya yemek yiyormuş. olan ahırdan bir dana getirmiş. Dana durmadan geviş getiriyormuş. Keloğlan Kahya kahya bu dana seninle alay ediyor. Senin yemek yiyişini taklit ediyor. Demiş. olan kıs kıs gülüp duruyormuş. Kahya tam lokmasını çiğnerken dana yine geviş getirmeye başlamış. Kahya hışımla dananın üzerine yürümüş. olan. Kes onu o her zaman seninle alay eder diyerek kahyayı kışkırtmış Kahya danayı devirmiş ayaklarını bağlayıp onu kesmiş olan, kahya dana kesti herkese ziyafet veriyor diye köye haber yaymış Bütün köy dananın başına üşüşmüşler Kesilmiş danayı yüzüp parçalamışlar Aşçı güzelce pişirmiş herkes güle oynaya etleri yemeye koyulmuş A evinin önünde kurulmuş olan sofraları görünce ne oluyor burada diye bağırmış Keloğlan Kahya bir dana kesti ziyafet veriyor demiş A öfkeyle sen benim dana'mı nasıl kesip ziyafet çekersin seni kovuyorum diyerek Kahya'nın işine son vermiş Köylüler yemişler içmişler dağılıp evlerine gitmişler A, Keloğlan'ı yanına çağırmış. ''Bundan sonra kahya sensin.'' demiş. Bu masalda da yine kötüler cezasını bulmuş, iyiler mutluluğa kavuşmuş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Ben bir garip kelle eşeğimin yok falanı varım yoğun doğruluktur hiç de sevmem ben yalanı